başlıyor. yazan Friedrich Dürrenmatt, radyo için hazırlayan Tarık Dursun, yöneten Kemal Bekir, program prodüktörleri Oray Tuğlan, Necat Çetinok. Oynayan sanatçılar Traps, Metin Seresli, ev sahibi İhsan Devrim. Son Hüseyin Kemal Gürmen, Kummer Erol Günaydın, Hilda Gülvergon. Şey, tam da sırasına buldu Daha da dünya kadar yolum var iyi mi? geçen hafta sıkı bir revizyondan geçtiydi Bir de utanmadan yalan söylüyorlar Saat gibi oldu Bay Traps Motoru indirdim iğneden ipliği elden geçirdim <gülüyor> İğneden ipliği elden geçirmişmiş Aldık başımıza belayı İstasyonda cehennemin dibinde Yayan kim bilir ne kadar çeker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 Acaba burada geciyi geçirebileceğim bir yeri bana... Burası küçük bir kasabadır. Ne otel bulunur ne motel. Hmm. Ama isterseniz geciyi bizim evde geçirebilirsiniz. Ne dersiniz? Oh, rahatsız etmiş olmayayım? Yok canım. Hem sanırım başka çareniz de yok galiba. Evet yok. Buyurun. <gülüyor>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 Kummer tam 82 yaşındadır. Hı -hı. Bay Sorn, Bay Traps. Bay Sorn hepimizden yaşlıdır Bay Traps. Hı -hı. 86 altılık. Gösteriyor mu? Katiyen. Hı -hı. Bendeki kafaya bakın. Ne içeceğinizi sormayı unuttum. E, ne içersiniz Bay Traps? E, herkes ne içiyorsa ben de onu içeyim. <gülüyor> Güzel. Bay Traps bizim bu geceki küçük oyunumuza herhalde katılacak <gülüyor> Elbette Oyun oynamaya bayılırım Yalnız bizim oyunumuz Şey belki biraz garip gelecek size ama Biz gecelerimizi Nasıl söyleyeyim <gülüyor> Şey oynayarak <gülüyor> Eski mesleklerimizi oynayarak geçiriyoruz <gülüyor> Yani şöyle <gülüyor> Ben eskiden yargıçtım Bay Zorn Savcı Bay Kummer'de avukat Bilmem anlatabiliyor muyum Bay Trabz Tabi tabi evet çok güzel <gülüyor> Oyunumuzda Mahkemecilik Kuruyoruz hmm. <gülüyor> yargılamaya başlıyoruz evet. yani. Çokluk tarihteki Ünlü duruşmaları Yargılamaları konu alırız kendimize Mesela Sokrat'ın duruşması İsa'nın, Jandark'ın, Dreyfus'ün Sonra günümüzdekilerden Reichstag yangını gibi <gülüyor> Evet yargılamayı yapar <gülüyor> Suçluyu bulur ve Hüküm giydiririz <gülüyor> Her akşam mı oynarsınız Aşağı yukarı ne yapalım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 Ben bu yaşıma kadar hayatta neler neler gördüm Nelerle karşılaştığımı bilseniz Üzür dilerim ama Ay Kummer Maalesef böyle bir şey yok yeah. Neyse ne yapalım <gülüyor> e, Şunu öğrenmek istiyordum Normal mahkemelerdeki gibi Soruşturma falan yapılacak değil mi Tabi elbette ha, Bunu beğendim işte Size daha açık bir soru sorayım Bay Traps Gerçekten kendinizi suçsuz mu sanıyorsunuz <gülüyor> En küçük bir kuşkum bile yok Ah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 Dünyada olmaz olmaz çünkü e, Başlayalım da görürsünüz Emirlerinizi bekliyorum Başlıyoruz hmm. <gülüyor> Evli misiniz Bay Traps On bir yıldan beri Çoluk çocuk Dört Nereye istigal edersiniz Tekstil Yani Genel temsilciyim hmm. Otomobiliniz bozuldu Yolda kaldınız Evet demek. beklenmedik bir arıza oldu motorda Böylesi de ilk defa başıma geliyor hmm. Daha önce peki Eski bir arabam vardı Şimdi son hmm. model hmm. Ülginç daha önce genel temsilci değil miydiniz? Hayır değildim gezginci satıcıydım hmm, Anlıyorum o halde işler yolunda Herhangi bir sosyal kulübe üye misiniz Bay Traps? Evet tüccar kulübüne Oo, Orada size herhangi bir at taktılar mı acaba? <gülüyor> evet Ne mesela? <gülüyor>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 Tabii gene bir sakınca yoksa Bize özel hayatınızdan Başınızdan geçmiş Aşk serüvenlerinizden Söz edin lütfen Mahkememiz sizi yargılayıp Hüküm giydirebilmesi için Hayatınızı en iyi konu bilmelidir ki <gülüyor> Fakat Ne anlatmamı istiyorsunuz bilmiyorum ki Benimki basbayağı Herkesinkine benzeyen normal bir hayattır Nesini anlatayım Eee <gülüyor> <gülüyor>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 Ee, tabii sizce bir sakınca yoksa Dikkat Waltraps ee... iş tehlikeli olmaya başladı ee, Anlatayım Önce işe Gigaxın üstesinden gelmekle başladım Gigax mı? Kim bu peki? Eskiden patronumdu benim Aa, Ve temizlemek gerekti onu öyle mi? <gülüyor> Bizim gibilerin deyimiyle evet Bir punduna getirdim ve temize havale ettim Göze göz dişe diş onun gibi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 Ama unutmayın ki mahkememizin üyeleri değerli birer hukukçudur. Üçümüz de emekliyiz. Düşündük taşındık. Mahkemelerimizin bir türlü kurtulamadığı kırtasiyeciliği bir yana ittik. Bizler zabıtların iç sıkıcı yazışmaların dışında yapıyoruz yargılamamızı. Doğrusu sizinkisi de cesaret. Evet zabıtların da o daktioların da şeytan görsün yüzünü. Beş dakika ara rica ediyorum. Müvekkilimle her şeyi enine boyuna konuşmam gerek de Tabi izin verirseniz Elbette ne demek Buyurun ee, hı hı. Şöyle geçelim Şuraya <gülüyor> Biraz daha koydu burası vardır Rüzgar almıyor ha. Sizi sevdim delikanlı Oğlum gibi O yüzden sizinle bir baba gibi konuşacağım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 Cinayet itirafı en zor bir suçtur. Onun için size yardımcı olmak istiyorum. Ayrıca bu benim görevimdir de. Gigax'i zehirleyerek mi öldürdünüz? Hiç ilgisi yok. Böyle bir şey düşünmedim. Ben. O halde çekip burdunuz. O da değil. Durun durun. Şimdi anladım. Önceden ustalıkla hazırlanmış bir otomobil kazasına kurban geldi. <gülüyor> ne o ne o. İyi. Pekala, siz bilirsiniz. Ne yapalım? Günah benden gitti artık. Buyurun içeri geçelim. Hay hay. Buyurun Bay Kummer Rica ederim siz önden buyurun misafirimizsiniz <gülüyor> Demek Gigax'ı nasıl öldürdüğünüzü itiraf etmek istemiyorsunuz öyle mi Bay Traff? Ne gibi? Yani Gigax'ı vurmadınız... ...zehirlemediniz... ...bir otomobil kazasına kurban edivermediniz... ...öyle Üzün mi? dilerim ama gerçek maalesef size anlattığım... Gibi. Dikkat my Traps, dilinizi tutun lütfen... Gigax'ın ölümüne enfarktüs sebep oldu üstelik bu birinci krizde değildi. Döbürlenip durur da atlattım diye ya en küçük bir heyecan işini bitirebilirdi onun. Öyle mi? E nereden biliyorsunuz bunu? Karısı söylemişti Bay sonra e Şey, pardon, Bay Savcı. Karısı mı? Ah, Bay Trapsah, ne yapıyorsunuz? Ha, bu noktanın biraz daha aydınlatılmasını istiyorum Bay Traps. Tabii sizce bir sakınca falan yoksa. Gigax'ın karısıyla aramda sözü edilmeyecek küçük bir serven geçmişti, saklamıyorum.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 Katil olmadan cinayet olmayacağına göre adaletin tecellisi için pek sayın sana huzurunuzda teşekkür ederim. Devlet hizmetindeki nankör görevimizde sanık dost değil düşmandı. Bugün tam tersi. Bay Traps aynı zamanda dostumuzdur da... <gülüyor>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 bir de bakıyor ki kapının önündeki Gigax'in arabası yok. Fakat azdırmıyor. İniyor, bahçeyi geçip kapıyı çalıyor ve Ah, geliyorum. Bir dakika.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 yani sorumluluğunu yüklenemeyecek kadar... ...budala ve beceriksizdir. İtiraz ediyorum Bay Yargıç. Avukatım bana iftira ediyor. İtirazınız bari değildir Bay Traps. Devam ediniz efendim. Evet. İnanç yolundan şaşıranlara... ...ahlaksızlık uçurumuna düşmüş... savallara, orman kanunu... ...benimsemiş kişilere... ...ne yazık ki batı uygarlığımız... ...en küçük bir ışık bile tutmuyor. İnsanlıktan, uygarlıktan... ...git gide uzaklaşan çağımızın... ...bu kişisi...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 fakat Bay traps sevgili ve aziz dostumuz yapacak bir şey yok. Talihinizi küseceksiniz. Ne yapalım? Şey Yüksek Mahkemenize teşekkürler ederim. Fakat baylar ben ne diyeceğimi pek bilemiyorum. Tabii galiba vakitte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 Ooo siz misiniz? Günaydınlar Günaydın Kurt <gülüyor> Misafiriniz gitti mi? Erken kalkar diye bekledim ama Geç yapmıştı Kalkamadı herhalde e Ama saat on Otomobilinde tamir edecekti değil mi? Garajada telefon edecekti Rahatsız etmek istememiştim Ama galiba haklısın Kummer. Gideyim uyandırayım bari ha ben de postaneye bir uğrayacaktım İngiltere'den çim tohumu ısmarlamıştım Üç ay oldu bir ses çıkmadı E Hollanda çiminden memnun değil misiniz yani? Hmm. Kummer! Kummer! Zor! Çabuk koşun gelin çabuk Aman yarabbi, yarabbi Kummer! Aman ya Bu ne kurt? Ne yapmış? Ah! Asmış kendisi işte. Kravatından ah. tavana asmış zavallı. Ah! Asmış zavallı. Ya. Asmış. Asmış. Asmış. Zavallı şaşkın dostumuz. Dünkü o şahane gecemizi berbat etti. Berbat.